Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve alaibatul Mutaqin. Bısalat ve selamü ala sîydına ve nabiina ve şerfiğina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sallâhi ejmâin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne el dine indallahi l-islam sadakallahu l-azim. Ve bellana rasulüne nebiyyül kerim ve nahnu ala zâlike mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selim. Çok aziz Rafak muhterem Müslümanlar. Üstefendi kardeşim, Cenab-ı kendisinden razı olsun, birkaç cümle ile camilerin fazilet, ehemmiyet ve önemi üzerinde size konuştum. Ben de ona ilaveten şöyle diyorum muhterem Müslümanlar camilerimiz bir mana ile beytullah ve en kutsi sırrını bu manada bulur cami denince en ciddi anlayış bu yönde olmalı Allah'ın beyti bunu kendimden söylemiyorum Allah'ın Resulü Hazreti Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar Mectem'a kavmun fi Beytin min buyuti Allahi teala yetlune kitab Allahi ve yetedarasunehu beynahum illa haffethumul melaikeh وَغَشِيَتْ بِهِمُ الرَّحْمَةٍ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ رُسْتَك۪ينَ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَ Muhterem Konyalı Kardeşlerim Bakınız Alemlerin Yüce Rasulü Allah'ın tek sevgilisi Beşeriyetin Ezelden ebede Önderi ve Rehberi Sahibi'l Kur'an Cenab-ı Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretleri camilerimize nasıl değer veriyor bir imanlı kavim bir müslüman cemaat bir müminler topluluğu Allah'ın beyitlerinden bir beytte diz dize ve omuz omuza gelseler toplansalar muhterem müminler tabi kapı camimiz sekiz aya yakındır kapalıydı Bundan sonra cumaları huzurunuzdayız inşallah o teala. Gönül gönüle vereceğiz. El ele verip ruhlarımızı sarmaş dolaş edeceğiz. Ve alemlerin yüce Rabbine miyazlarımızı inşallah kapı camiinden yükselteceğiz. Diğer camilerde olduğu gibi. Böyle bir kavim Cenab-ı Hakk'ın beyitlerinden bir beytle kapı camiinde misal toplanırlar. Allah'ın kelamını okurlar ve üzerinde müzakere ederlerse. Muhterem müminler, camiler ibadet yeridir. Camiler zikir yeridir. Camiler huzur yeridir. Camiler huşu yeridir. Camiler ben çok seneler evvel böyle bir camiden bahsettim de hiç unutmam şu sözle söylemiştim. Camiler Allah'a açılan pencerelerdir. Yani bir mümin abdestini alır camiye gelir, iç alemine yumulur, gönül gözüyle Mevla'nın adeta cilvelerini dalgalanan Envar-ı ilahi ve Tecelliyat-ı Sübhani'yi seyreder. Öyle olunca Resul-i Efendimiz'in sahip hadisi olarak kaydediliyor. Büyüklerden bir zatının sözü olarak da söylemiş olalım. <gülüyor> El müminü fil mescit, kessemeki filma, vel münafıkı fil mescit, fil -kafes. Mümin camiye girdi mi diyor? Mümin mescide girdi mi? Adeta balığın denizdeki hali gibidir. Müslümanlar, camide oturan müminler. İman ehli kullar, gönlünü Mevla'ya kaptıran Müslümanlar, camide bulunduğu müddetle adeta deryada, denizde balığın neşesine sahiptir. Bu <Gülüyor> taraf onun için camilerin kapısı 24 saat açık olmalı. Derdi olanlar camilere gelip, alemlerin Yüce Rabbine... 24 saatin 24'ünde de derdini dökebilmeli. Elini arşa bu kutsi muhabbetlerden açabilmeli. Evet camilerin adetleri çoğalmalı. Camiler daima mamur kalmalı. Müminler tarafından imar edilmiş olmalı. Kapı camimizde olduğu gibi. Muhterem müminler bu tamiratta, bu kutsi emekte alın teri olan Mesaisi olan, gayreti olan kardeşlerimi huzurunuzda tebrik ediyorum, tesit ediyorum, takdir ediyorum. Rabbimiz milyar razı olsun diyorum. Ayrıca bu iş yapılırken şu masrafa katlanan şirket ve kuruluşlar, ...ve yardımı geçen kardeşlerimizden de Cenab-ı Hak razı olsun. Onların ecrini Cenab-ı Hak bire on, bire yedi yüz, bire sonsuz katlayarak lütfetsin inşallah. Teala. ünlüler, evet. bu konuya girmişken şunu söyleyeyim. Konya'mız, Konyalı'mız hepinizin alnından öpüyorum... Kıyamet sabahına kadar baki kalacak. Eserler diktiniz, tesisler yaptınız, camileri daima mamur ettiniz. Cenab-ı Hak sizlerin de ruhunu ve kalbini ömrümüzün sonuna kadar mahşerde de mamur kılsın inşallahü teala. Evet. Muhterem kardeşlerim, gerçi sözün acı tarafı ama onu da söyleyeceğim. Mümin mabette Suda balığın olduğu gibi zevk alırken Aynı sözün sahibi ilave ediyor Münafık da camide Kuşun kafeste çırpındığı gibi çırpınır Minareyi gördükçe midesi bulanır ezanı duydukça rahatsız olur Şayet camiye girmişse bir an evvel camiden çıkmayı uzaklaşmayı arzu eder Ben Kardeşlerimle beraber alemlerin yüce Rabbine niyazımı yükseltiyorum Ya Rabbi bizi bu kutsi mabedlerde balığın suda olduğu gibi de şey yap inşallah şaallah Teala hani Yunus Emre'nin de şöyle bir sözü var muhterem ünliler balığın canı sudadır suda ilahi balığı suyundan ayırma diyor ya bizi savduğumuz müddetle minarelerin gölgesinden kubbelerin parıltısından muhabbetlerin feyiz ve bereketinden Rabbüsü Celal'imiz ayırmasın inşallah. Muhterem müminler kısa şu hadis-i şerifi tamamlayayım. Müminler Allah'ın beytlerinden bir beyt mescitlerinden bir mescitte toplanırlar ki Resulullah Allah'ın beyti tabirini kullanıyor dedim. Onun için hadis-i şerifi teberrüken okudum. Ayetler okuyarak manası üzerinde hasbuhal ederler. İlim marifet, hikmet alışverişinde bulunurlar. Böyle bir mecliste bulunan kimseler şunu bilmeliler. O meclisi, Cenab-ı Hakk'ın melekleri kuşatır. Orada olanlara bütün melekler, evet. Onları, onların üzerinde baktığı ilahi yüzüne eder. Onlar kabirlerine sekiyet, du duğlup ve kurulduruldu. Muhterem Müslümanlar müjdeyi şöyle tamamlıyor Peygamber Efendimiz. Ehli mescit için Peygamber Efendimiz müjdeyi şöyle tamamlıyor. Ve dekarahumü Allahu fi maninda. O camide bulunanları, nezdı uluhiyetindeki kutsi meleklerin önünde mekandan münezzeh olarak, ey benim mübarek meleklerim, siz biliniz ki Konya'nın kapı camiinde toplanan o kullarım var ya, onların geçmiş bütün günahlarını affettim. Allah. ''Kendilerine sonsuz rahmetimle merhamet ettim. Dünya ve ahiret saadetini onlara vaat ediyorum.'' buyuruyor Haliki Zülcelal'imiz. Muhterem Müslümanlar, bu neşeli günümüzde bu bir hoca bahşişi değil, Allah Resulünün bizatihi müjdesi Elhamdülillahi Teala. Onun için ben huzurunuzda şu duayı yükseltiyorum. Ya Rabbi, neslimizden gelenleri kıyamet sabahına kadar ehli mescid kıl, ehli ibadet kıl, ehli ilim kıl, ehli hikmet kıl, ehli marifet kıl. Sülbümüzden din düşmanı, hakikat düşmanı, Kur'an yoksunu ilhamsız insanlar getirme Allah'ım diye dua ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhterem müminler. Bugün konuya, hani Kapı Camii sanki böyle ilk yapılmış da biz de konuşuyoruz gibi gönlüm öyle istiyor. Bugün konuya, mozua İslam'la giriyorum. Yani din diyorum, din duygusu diyorum. Alemlerin Yüce Rabbi, dinimizin kutsi his ve duygularından... Gönlünüzü bir nefes dahi boş kılmasın inşallah. Eskiden beri siz kardeşlerime bu muzuluğu açılınca şöyle idareyi kelam ediyorum bakınız hatırlayacaksınız. Beşeriyetin ilk ve tek atası Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar muhterem Müslümanlar insanlığın akışıyla... İnsanoğlunun taşıdığı, mashar olduğu, muhtaç olduğu en kutsi his, din duygusu. En çok muhtaç olduğu his, din duygusu. Hayatını ayarlayan his, din duygusu. Kendisiyle Allah arasında köprü teşkil eden, Mevla'nın rızasına mazhar olmasında yegane ışık olan his din duygusu. Parta Müslümanlar beşerim akışıyla insan oğlu daima bir inanç peşinde veleki alemlerin yüce Rabbini bulamasa, bilemese, önü açılmasa bile kendine bir tanrı icat etmiş. Bağışlayın beni Müslümanlar. Yani insan oğlu Tapacak bir şeye ihtiyaç olduğu içinden gümbür diyor adeta. Bazılarına bakıyorsunuz aya tapmışlar. Bazılarına bakıyorsunuz güneşe tapmışlar. Bazılarına bakıyorsunuz hatta muhtemel Müslümanlar Hindistan böyle garibeler diyarıdır. İneye tapmışlar, nehire tapmışlar. Bazı sapıklar kurda ite tapmışlar. Ve emsali. Bazıları da mabutlarını elleriyle yapmışlar önüne oturup ona tapmışlar. Bir sormayın muhteremimiler. Ben çok eskiden dersinde size bunu da söylemiştim latife olarak. Bugün de söylüyorum. Adalet tarihinin ön sözü. Fahri kainatın Benden sonra peygamber gelse Ömer peygamber olurdu tatifinin masarı. Allah Ömer'in lisanında kılmış. Yedur hu haytudar. Nere giderse hak Ömer'in dilindedir. Teveccühüne masar olan Hazreti Ömer. Radıyallahu anh'ın Sohbetlerde bazen İslam şerefiyle müşerref olduktan sonra belki de fahri kainatın olmadığı sohbet ve meclislerde öyle buyururlarmış. Devri cahiliye de Peygamberimiz Zişan Efendimiz dünyayı teşrif etmeden evvel bir haliniz vardı ki hatırladıkça ağlarım, yine bir haliniz vardı ki hatırladıkça gülerim diyor Hazreti Ömer. <Gülüyor> Muhtemem ümitler, bir gün Hazreti Ömer'i dinleyenler kendisine ya Ömer şunu bize anlatır mısın? Hangi halimize ağlardın, hangi durumumuzda gülerdin diye, Cenab-ı Ömer bunu soran Allah kuluna net cevabı vermiyor. Şöyle anlatıyor bakınız. Tarihe tekerür demişler. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Son devirlerde bile kendisini Tanrı yerine koyarak alçalan çukur insanlar bile bundan haz duymuşlardır. Önünde eğilip de yere kapananlar da bunu iş zannetmişlerdir. Fakat muhtemel Müslümanlar İslam bu tip inançları dünyanın toprağın derinliklerine kadar gömmüştür ve tevhidi tesis etmiştir fahri kainat. Hep beraber şevkle okuyalım. Eşhedü elle ile Muhammeden abduhu ve Resulü. Muhterem Müslümanlar hepimiz şehadet ederiz ki Allah birdir. O mabudun bilhaktır. Ondan gayrı ibadete layık hiçbir varlık yoktur ve ebedi olamaz. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Sonra da onun Yüce Resulü Hazreti Muhammed kuludur, nebisidir, peygamberidir, Beşeriyetin ilticagahıdır, Nebisidir, Resulüdür. Cenab-ı Hak şefaatine mazhar kılsın. Muhterem Müslümanlar اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah nezdinde din İslam'dır. Dedik ya, Allah böyle buyuruyor dedik ya, evet. Şimdi, Kur'an'a göre, Kur'an'ın ışığında İslam üzerinde fahri kainatın hadisleriyle yine İslam üzerinde bugünkü dersimizde kürsüde hoca İslam'dan başka ne konuşur muhterem Müslümanlar takdir buyurursunuz değil mi? Kaldı ki bin yılları geçen bir tarih muhterem Müminler bin yılları geçen bir tarih Hatta isterseniz fahri Kainat'ımıza kadar, sıddık Ekber'e kadar, hazret Ömer'e kadar götürelim. Türklerin, Türklerin Abbasi devrinde İslam'ı kabulleri bin yılı geçmiştir. Biz bin yıldır ırk olarak İslam'ın nesliyiz elhamdülillahi Taala. Müslümanlar, Konyalılar bin yıldır biz Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslümanız inşaallah Teala. <Gülüyor> ve sabahı Haşta kadar da bizim sülgümüzden müminler gelecek, Müslümanlar gelecek. Buna kimse ve kimse mani olmuyor, zaten niyet de etmez de manide olamaz istese muhterem Müslümanlar. Allah-u Zülcelal dininin bekasının lütfedecek ve bizi bu muazzam inanç doğrumuzdan Kur'an'ın ışık ve ziyasından da ayırmayacak inşallah. Öyle dua ediyoruz muhterem dinler. Yüce Rabbimiz kerem buyursun. Bakınız şimdi hep beraber Kur'an-ı Kerim'de İslam için İslam dininin neşesi hususunda İslam'ın azameti, güzelliği ve bakası muhterem Müslümanlar. Allahu Zülcelalimiz vel in'n din inde İslam buyuruyor. Dersimizin serlevhasını böylece tezyin ediyor öyle. Allah nezdinde ezeli ve ebedi din ancak İslam'dır. Devam bu muhteremimullah. Evet. Yani cennet istiyorsak İslam, nimet istiyorsak İslam, devlet istiyorsak İslam. Saadet istiyorsak İslam Gönülde nur istiyorsak İslam Kalpte sürur istiyorsak İslam Beşer arasında gurur manevi diyorum istiyorsak İslam Ebedi kurtuluş ve rıza istiyorsak İslam Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerinin cemalini görmek Resulü Zişanın mahşerde Livaülham sancağı altında haşrolunmak istiyorsak İslam ve yine İslam ve yine İslam Muhterem Müslümanlar, burada evvel size anlattığım bir latifemi söylüyorum. Benim Abdurrahman, şimdi Konyalı'nın hocası elhamdülillah ve bizi de geçti. Rabbimiz çok âli kılsın inşallah. Benim Abdurrahman, tanıyorsunuz. Daha üç yaşında, evet muhterem Müslümanlar, bacağımın arasına Abdurrahman'ı alıyorum. Oğlum davanı söyle bakayım Abdurrahman diyorum kendisine. Babacığım en büyük davam Allah'ın dostlarını dost bilip sevmek, düşmanlarını düşman bilip cihad etmektir. Müslüman doğdum. Müslüman yaşayacağım. Müslüman öleceğim babacığım. Sözü bu idi. Kullu veledin yûledu alâ <gülüyor> İslam. Ölen <mi>? mütefendi kardeşim? Kullu veledin yûledu alâ fıtratil İslam. فَأَبَوَاهُ يُهَوْوِدَانِهِ اَوْ يُنَصِرَانِهِ اَوْ Daha evlen ciyak ciyak böyle bağırırken ebenin kucağına düşer ya o halinde bile sanki o feryatlar Allah diyerek gelir. Yavrunun fitratında tevhid var, fitratında aşk var, fitratında inanç var, fitratında ilahi duygu var. Fitratında sanki o çığlıklarıyla böyle diyor. Ben alemin yüce Rabbi Allah'a kulum. Kainatın göz bebeği Hazreti Muhammed'in ümmeti. Yolcular gitmese de yollar Allah'a gider diyor ya şair, muhterem Müslümanlar. Yolcular gitmese de yollar Allah'a gider. Yani bütün varlık ezeli ve ebedi akışıyla Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru. Kimse buna mani olamaz. Çünkü bu his fıtridir, cibillidir, hılpidir. Dünyaya gelişle böyle başlıyor. Ve daha şu kadar yumurcakken Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim babacığım diye davasını ortaya koyuyor. Müminler size bir şey tembih, tembih etmiş oldum bu yolda. Demek ki hepiniz yavrularınızı, hatta yatifeler serisi gidiyor ya muhterem bübirler, daha dili dönmezken ben yavrulara, torunlara soruyorum. Evladım Allah bir, parmağını kaldırıyor. dili dönmez, bir diyecek de kudrette değil, evvela böyle parmağını kaldırıyor. Hani şehadet parmağı kaldırmak da usuldür, esastır ya muhterem Müslümanlar. Birliği ifade ediyor. Daha dili falan yok yalnız fıtraten geldiği o kutsi istidatla o oğlum yahut kızım Allah bir diyorum karşısında parmağını kaldırıyor dedi Allah bir diyor ya. sonra dili yavaş yavaş dönerken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yaşı yediye geldiği zaman muhterem Müslümanlar Muru evladekim biz sala, ve hım Peygamber Efendimiz yedi yaşına geldi mi? Yavrularınızı artık namazı emedin buyuruyorlar. Muhammed İkbal, Koca İkbal, Dev Şair. 100 milyon Pakistanlı'nın davasında bela ve çirelere kırant kayalar gibi dayanan Dev Şair. Şark'ta hukuk bitirmiş, Garb'ta üç fakülte tamamlamış, Münih'te peyamun ve şükle doktora vermiş. 6 sene İngiliz İngiltere'nin muzdim karanlıklarında bir sabah evradından Rabb'in beni mahrum etmedi. Şimali Afrika Genel Şimali Afrika Genel Valiliği teklif edildiğinde hanımınla beraber odasında şart koşuyorlar. Yüzlerine tükürerek oradan uzaklaştım diyor Hoca İkbal Muhteremim Bu zat-ı ali Kadir, bu zat-ı ali -i Kadir, Muhammed İkbal, dev şair, büyük filozof öyle diyor. Ey başının örtüsü, milli varlığımızın, dini bakamızın fanusu olan İslam anası diyor. Muhterem Müslümanlar, yani İslam anasının, Müslüman kadınının başörtüsü, ebedi var olmamızın, ışığımızın sönmemesi için, Fanusdur diyor, fanustur. Ya. Yaşlı olanlarınız fanusun manasını bilir de gençler belki bilmez. Elektrik icat edildikten, ceryan icat edildikten sonra fanus devri geçti muhterem Müslümanlar. Küçüğüne fener derdik, kandil yakar, içine kork, gece yanımız alır, yolumuzu gösterirdi. Büyüğüne lamba korsak fanus derdik böyle, rüzgardan sönüvermesin diye. Ya... ''Ya Rabbi bizi en doğruya giden yolda daim kıl, elinizden tut ve bizi başkasına bırakma Allah'ım'' diye dualar ediyoruz muhterem Müslümanlar. ''İnne dîne indellâhil İslam. Evet, Allah nezdinde din, İslam dinidir. Muhterem ümidler, bugün şöyle mukadime yapıyorum, iki dersim daha var, ömrüm olursa inşallah... İslam ezelden ebede beşeriyetin dinidir. Kimse bu kutsi mabedi sarsamayacak ve yıkamayacaktır. Çünkü kaidesi arzun merkezine de değil kainatın dibine kadar oturtulmuş muazzam bir tezisi Sübhane ve Rabbani'dir. Böyle olunca İslam'ın dayandığı mesnetleri gelecek dersimizde göreceğiz inşallah teala. Yani İslam yıkılamaz. Niye mi? Çünkü çok sağlam temellere dayanıyor. Bir de şunu peşin söyleyiveriyorum. İslam Allah'ın dinidir. Tamam mı? Konyalılar. İslam Allah'ın dinidir. Ve biz bu neşeyle yaşayacağız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Öyle mi efendim? Hafız kardeşim. Ha? Ey ve ve Ey müslümanlar, Rabbinizden layıkı veçile korkunuz. Konya'lılar, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum Allah kelamıyla Rabbinizden layıkı veçile korkunuz. Ona karşı gelmekten velev küçük günahla da olsa ona karşı gelmekten azami sakınınız. Ne ne olursa olsun ancak İslam üzere ölünüz. Konyalılar, vasiyetim tamam mı? Benden evvel hocalarımızın, ondan evvel selef salih, ondan evvel ashab-ı kiramın ve fahri kainat efendimizin vasiyeti ben de naklediyorum size. Kur'an ayeti, وَلَا illa اِلَّا entum مُسْلِمُونَ Sureti katiyede başka bir yol, ebeden düşünmeyin ancak... İslam üzere önünüz diyor. Muhterem gibiler. Cenabı Halikü Zülcelal ve Kemal Hazretleri Hacı İsadedi üstadımı rahmetle yad ediyorum. Bütün hocalarımızı tabii. Sohbetinde bazen öyle derdi. Babam derdi. Peygamber Efendimizin kolları üzerinde inşallah derdi. Tamam mı konyalılar? Peygamber Efendimizin manevi kolları üzerinde ve hep beraber okuyalım tekrar. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü'' diyerek Mevlamıza kavuşalım inşallahı teala. Evet mütelemmimler bir ayı Celle'de okuyorum. Kur'an ışığında İslam dedik ya bir iki ayet içeriyle okuyacağım inşallahı teala. Rabbimiz buyuruyorlar el Biblia. ''Elyevme ekmeltü leküm ve وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ د۪ينًا Muhterem Müslümanlar, alemlerin göz bebeği, yaratılmışların gayesi, mahlukatın varlık sebebi. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Hacetül Veda, Cebelül Rahbe üzerinde, devesinin üzerinde, 124 bine yakın sahabesine hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Sanki ki Haccetül Veda diyoruz ya... ...Resul-i Zişan'ın son hacci olduğuna işaret var. Evet bu teremmimiler. Peygamber Efendimiz cebel büyük kayalarının yarısına kadar şöyle çıkıyor. Büyük kayalarının arasında ashabına son söyleyeceklerini söylüyor... Evlerinizde onun tercümesini levha olarak asınız Müslümanlar. Konyalı kardeşlerim. Vasiyet olarak yani söz arasında söz gelimi bir tavsiye olarak söylüyorum. Peygamber Efendimizin Haccetül Veda hutbesinin tercümesini yavrularımız 4 yaşından 5 yaşından okumaya başlasınlar Teala. İslam peygamberi beşeriyete neler getirmiş fihristtir haddetül veda. İslam insanlıktan neler istiyor varlığın şereflisi Ekrem ve Eşref'i insanoğlu neler alıyor haddetül veda'dan? orada göreceksiniz muhterem Müslümanlar. Onun için yavrularınız tercümesini sık sık okusunlar adeta peygamber efendimizi içinde görür gibi mübarek sesini cebelür rahmeden akisler ve dalgalar halinde kulağına gelir gibi okusunlar ve ezberlesinler sinelerine indirsinler inşallah o teala veda. o arada muhterem müminler peygamberi zişan efendimizin devesi çöküyor kaldırıyorlar tekrar çöküyor kaldırıyorlar tekrar çöküyor bakıyorlar bakıyorlar Peygamberimiz inşallah Efendimizin alnı ve şakakları terlenmiş. <gülüyor> Muhterem Konyalılar, Peygamberimiz inşallah Efendimizin bu hali zaman zaman tekrarlanır. Sahabe hemen bilirler. Allah ﷻ tarafından bilirler. Yedi şekil, şişin, yedi şekil, olanı Peygamberimiz manevi bir varlığın içerisinde bir nur, bir ağırlığın içerisinde hatta Zeyd Sabit anlatları o halde Peygamber Efendimiz bazen başını dizime koydu diyor. Kemiklerimin kütür dediğini hissederdim diyor Müslümanlar. Vahyin şiddetinden Peygamber Efendimizin halini siz kıyas edin artık diyor. Ben Resulullah'ın başını koyduğu dizimin kemiklerinin kütür dediğini hissederdim hadi. Sahabe büyük bir hayranlıkla ne olacak acaba diye beklenti içerisinde Resulü Zişan Efendimiz Hazretlerine böyle bakıyorlar. Ne okuyacak? Ne okuyacak? Cibril ne getirdi acaba? Muhterem Müslümanlar, evet alemlerin Yüce Rabbi böyle buyuruyor. Bugün sizin dininizi ikmal ettim. Muhterem Müslümanlar, Zişan Efendimizin nübüvvet yaşı 23-23. Muhammedî yaşı beşerî yaşı 63. Evet. Ondan sonra 80 gün falan Allahu alem. Tarihler, eserler İslam tarihini yazdı. Ondan sonra 80 gün falan Peygamber Efendimiz "Ber hayattır. Rabbimin şefaatine mazhar kılsın ve alemi cemale intikal ediyor sallallahu aleyhi ve sellem." Demek ki vefatı âlilerinden 80 gün evvel nazil olan bu ayet-i kerime, bu ayeti i Manası şöyle muhterem Müslümanlar Allahu alem bir muradi Estağfirullah El yevme ekmeltü leküm dineküm Ey kullarım Bugün dininizi ikmal ettim Ve etmemtü aleyküm Nimeti Bütün nimetinizi tamamladım Ve razıytü leküm İslâm edina <gülüyor> Konyalı Kardeşlerim Tereddüde Mahal yok alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor. Ve razı tulekümül İslam-ı ve sizin din olarak sülük edeceğiniz yol olarak inanç sistemi olarak İslam dininden razı olun. Evet. Yani biz elhamdülillah Peygamberimiz İshak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine gönderilen, indirilen, verilen ezeli ve ebedi din diyeceğim. Çünkü muhterem sunmalar ne kadar Hristiyanlık, Nasraniyet, Musevilik, Budizm falan filan falan falan deseler tevhid dini Hazreti Adem'den beri İslam dinidir. Bunu unutmayın Müslümanlar. <gülüyor> Hazreti Adem'den beri tevhid ve vahdaniyet dini İslam dinidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim buna şöyle bir işaret edip geçiyor bakınız. Millete evikum İbrahim huve semmâkümül müslimine min kablu ''Evet efendim, o İbrahim ki sizin milletçe babanızdır ve size Müslüman dedi, size Müslim adını taktı ve sizin Müslüm olacağınızı, Müslüman yaşayacağınızı büyük babanız Halilurrahman İbrahim Aleyhisselam böylece buyurdu.'' Muhterem diniler, Halilurrahman devrinde yine Müslüman ve İslam, Hazreti Nuh devrinde yine Müslüman ve İslam, Hazreti Musa devrinde yine Müslüman ve İslam, ve bütün dinlerin etemmi, ekmeli ve ebedi ve eseri olanı muhterem Müslümanlar İslam dinidir. Cenab-ı Hak ancak bundan razı oldu diyor. Bunun dışında muhterem Müslümanlar yani bu inanç o kadar mühim ki bu çizgide olmamız o kadar mühim ki insanlık vasfımız tamamen bu inanca bağlı. Konyalılar. Bakınız bunu unutmayın Mesela hadiselerde bir askerimiz bir subayımız bir çavuşumuz uzman olsun başçavuş Şu kadar erimiz şehit oldu bu kadar subayımız az subayımız şey. Rabbim bu beladan bu necip milleti kurtar ya Rabbi Amin. Ya. Hocanız olarak bu kürsüden çok zaman öyle demişimdir bu iş kurşun ve bomba işi değil. Bu iş iman ve aşk ve sevgi işi diyorum. Müslümanlar duyuyor musunuz? Eğer Türkiye'mizi cennet vatan yapmak istiyorsak. Hani Akif öyle diyor ya koca Akif. Kabri, kabri milyar defa cennet olsun inşallah. İstiklal Marşımızın büyük nazımı dev şair koca Akif öyle diyor ya kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şimdi, şu heda canı cananı bütün varımı alsın da orada. tek vatanından etmesin beni dünyada cüda muhterem Müslümanlar cennet vatan olması için bu toprakların inançlı gül gibi insanların ve vatan evladının vatanın kadret. Kadrine, kaderine sahip olması zaruridir. Kırdısan muhterem Müslümanlar, biz vücudumuzdaki atomların adedince Müslüman Selamüllâhü Teala. Hani yeni teknik ve fenle göre insan, eskiden buna hüceyrat, vücudun zerrecikleri hüceyrat derlerdi. Evet, şimdi ona vücudu meydana getiren atomlar deniyor muhterem Müslümanlar. Bir vücutta milyarlar atomlar, alemlerin yüce Rabbi şahit olsun biz vücudumuzdaki milyarlar atomumuzla inanmışız. Allah birdir. Ve dinimiz dini İslam'dır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kitabımız, düsturumuz Kur'an'dır. Ve Memleketimize, vatanımıza, muhterem Müslümanlar, bütün varlığımızla bu inancımıza bağlıyız. Çünkü yani gerçek şehidin kabirde vücudumu toprak yemiyor müminler, Konyalılar. Ben 191. Piyada alayında Foça'da, eski Foça'da askerlik yaptım. O günlerde Çanakkale'de kazılar yapıldı, istihkan kazıları. Çanakkale Harbi'nden bu tarafa geçen yıllar içerisinde o gün defnedilmiş bir şehidimiz üzerinde elbisesi, göbeğinde palaskası ayağında postalıyla çıkarmamışlar muhterem Müslümanlar öyle zaten şehit kanıyla gömülür Müslümanlar tamam mı? Şehit gerdanının kamıyla, kanıyla gömülür yarın mahşerde ne getirdin, inancın ne diye sorduğu zaman Müslümanım ya Rabbi mahkemede şahit isterler bu inancın ve dinin şahidi ne diyor soracaklar Muhterem Müslümanlar tabii müfessirler tefsirini muhaddisler hadisini alimler ilmini eserini şehitler şehitler yüce alemlerin Rabbi huzurunda gerdanının kanunu gösterecek ya Rabbi canımı İslam yolunda verdim. Gerdanımın kanı, inancımın şahidi adilidir diyecekler. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, demek ki şunu anlıyoruz. Her şeyin kıymeti, değeri, Allah neslindeki kabule şayan oluşu ve makbuliyeti imandan geçiyor, İslam'dan geçiyor. Ve men yebde İslamı İslami dinen, eğer İslam'ın dışında bir kimse... Herhangi bir şeye evet derse, Mevla kabul etmiyor mahşerden müflisler zümresinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varacaktır. Muhterem Meminler, Akif'in yine bir sözünü burada okuyorum. İnşallah Rabbimiz vatanımızda bizi garip kılmayacak. İnşallah vatanımızda Mevla bizi inanç ve iman ve İslam ve Kur'an yolundan garip kılmayacak Müslümanlar. Çünkü a, koca Akif öyle diyor, enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bak bak Konyalı kardeşlerim, benden elli defa dinleniz, dinlediniz elli birinci defa bir daha dinleyiniz. Koca Akif böyle diyor, enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne mevlat tıtırar. Türkiye, enbiya yurdu bu toprak. Şu Heda Burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla kütürer. Öyle meşmû bu şehadet ki bu otsuz toprak. Fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor Akif. Beyler, efendiler. Benim adını aldığım Tahir amcam Çanakkale şehidi. Dedem San Ağa'da bu topraklar için on sene askerlik yapmış. Babam Güneydoğu'da çarık yere bu vatan bektiri ifa etmiş bu vatan zerrelerine kadar taşıyla çakılıyla inanmış gerçek müminlerin vatanı Teala. muhterem müslümanlar tarihe dayanan bütün kutsi varlıklarımıza sahip çıkarak ve kardeş olarak imanla aşkla sevgiyle kuvvetle ne kadar ilahi ve Rabbani bağlar varsa birbirimize böyle kucaklaşarak kenetlenerek birimiz <gülüyor> bakın Müslümanlar Müslüman bölücü filan olmaz Konyalılar kimseye katiyen inanmayınız Müslüman bölücü olmaz Müslüman tefrika çıkarmaz Müslüman ben demez meselül <gülüyor> müminine fi tevadihim <gülüyor> ve taatufihim ve tarahumih meselul cesad ise isteka minhu ulum teda'ahu sa'rul cesad bi sehr wal huma wujudul muslimanların 1.5 milyarın bir baş gibi bir gövde gibi bir kalp gibi birinin dışı sızladı mı hepsinin dışı sızlar birinin sırtına sızdı mı Hepsinin girer birinin uykusu kaçtı mı hepsinin kaçar ve biri ateşe tutuldu mu hummaya tutuldu mu hepsinin ateşi birden yükselir muhterem müslümanlar bu ölçü içerisinde 70 milyon bizim kardeşimizdir 70 milyon bizim ruhumuz mesabesindedir. 70 milyonun menfaati bizim menfaatımız 70 milyonun acısı bizim acımızdır ve biz 70 milyon için ölmeye hazırız yüce Rabbimiz bizi bu kutsi inanç sisteminden ayrılması inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar Kapı Camii'miz baştan mukaddimevet de söylediğim gibi ve Mühtefendi kardeşimin işaret ettiği gibi Kapı Camii'miz zaten cennetti, yeniden cennet olmuş elhamdülillahi teala. Evet muhterem Müslümanlar, mübarek yazılarıyla cennet ziyneti gibi tezhipatıyla Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı ve Esma-i İlahiyesi'yle, Ciharı Yarı Güzinit Aşere-i Mübeşeren'in isimleriyle, ayatı, ı Ahadis'te süslenmiş bu muazzam mabet, sütullarıyla, her şeyiyle cenneti andırıyor. Rabbimiz içinde namaz kılanları kıyamet sabahına kadar, hele hele hizmet edenler de onların önünde, Cennetül Firdevse Duhulü Evveli'yle İthal buyursun. Nebi Zişan Efendimizin şefaatinden mahrum etmesin inşallah <gülüyor> Muhterem müminler ben bir senedir kürsüye çıkmıyorum aşağı yukarı cami tamirde de olduğu için evet bir sene biraz hem bünyem hem sesim hem de baya istidadım biraz ne olsa küflenmiş sakatımı sağa alın kusurumu bağışlayın beni affedin ki Mevlamız da affesin inşallah mümin? Şunu söyleyeceğim. Bugün de yarın da ötesinde de kıyamete kadar bizim mavzumuz Allah'tır. Bizim mavzumuz Resulullah'tır. Bizim mavzumuz Kur'an'dır. Bizim mavzumuz sünnettir. Bizim mavzumuz milli varlığımızın bekasıdır. <gülüyor> Cenab-ı Hak bu Necip milletin evladını ağlatmasın inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve <femme> rasulüh. Muhterem Müslümanlar, eski hocalarımızın sünnetine temasuken söylüyorum. Kuffar Hakisare rağmen bir dahi. Eşhedü illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Nefesimizde gürleyerek okumanın aşkı için bir dahi Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammedan abduhu ve resulü kelimeyi, sayyıbeyi mündiyesiyle son nefesimizde Cemalullah'ı göre göre çene kapamak nasibi mukadder ile. Amin hak bülüp hak kağıtlı bak, batılı batıl bilip batıllan içtinap eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleyen şeriatı Garra-i Ahmediye-i muhammediye Mustafaviye temessüklerimizi yevmen fe yevma müstad cümlemize ve bütün alem İslam'da yaşayan kardeşlerimize cennet ni'mat ve aksal gayemiz olan Cemal-i İlahiyesi ile ve ikram ile subhan rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatih.